Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, bugün günlerden cuma ve her cuma sizlerle gezegenin geleceği Change.org özel programındayız. Haftayı haftanın çevre kampanyalarıyla bitiriyoruz. Bu haftanın öne çıkan teması kuraklık. Change.org'da son günlerde kurmakta olan farklı göllerle ilgili kampanyalar açıldı. İlk sözünü edeceğimiz kampanya İznik Gölü ile ilgili. Oğuzhan Bilgin'in başlattığı ve Change.org Taksim İznik Gölü adresindeki kampanya çok geç olmadan İznik Gölü'nü kurtaralım diyor ve İznik Gölü'nde su seviyesindeki azalmanın tedirgin edici boyutta olduğunu söylüyor. İznik ve Orhan Gazi belediyelerine seslenen kampanyanın talebi şu şekilde. İznik Gölü çevresindeki ilçeler İznik ve Orhan Gazi başta olmak üzere civar köylerde bilinçli tüketim ve göl temizliği konularında bilgilendirilmeye Ve yasal bir sınırlandırılmaya gidilmeli. Kampanya metninde İznik Gönü'nün önemi ve tehlikenin boyutları şu ifadelerle vurgulanıyor. Göl bütünüyle tarım alanları ve zeytinliklerle çevrili. Tarım alanları için gölden su alınmakta. Çevresindeki zeytin ormanlarının altın sarısı üzüm bağları ve her mevsim binbir çeşit sebze ve meyvenin yetiştiği bir tek toprakların yaşam kaynağı. Zaman içinde yaşanacak olan tarımsal kuraklık toprakta bitkinin ihtiyacını karşılayacak miktarda su bulunmaması olarak tanımlanır. Nem kaybı ve su kaynaklarında kıtlık oluştuğu zaman meydana gelir. Ürün miktarında azalmaya, büyümelerinde değişime ve hayvanlar için tehlikeye neden olur. Alan sık sazlıkların arasında karışık koloniler kuran küçük karabatak ve gece balıkçılığı ile önem kazandı. Nedeni tam bilinmemekle birlikte İznik gölü kış aylarında önemli sayıda su kuşu barındırıyor. Yine de İç Anadolu gölleri donduğunda kuşlar için önemli bir sığınak. Siz de İznik Gölü'nün kurumasının önüne geçmek için kampanyaya imza vermek isterseniz change.org.taksim.iznikgölü adresine ziyaret edebilirsiniz. Kuraklığa karşı yetkilileri harekete çağıran ikinci kampanya Beyşehir'den. Mehmet Atçı'nın başlattığı kampanya Beyşehir Gölü kurumadan kurtarılsın diyor. Change Change.org Taksim Beyşehir adresinden ulaşılabilen kampanyada Beyşehir Gölü'nün 20-27 metre derinlikten 5-6 metre derinliğe girildiği ifade edilirken bunun sorumlusu olarak yanlış ve aşırı tanımsal sulama, bilinçsiz su kullanımı, çeşme suyundan bahçe sulama ve boşa kullanım gösteriliyor. Kampanya görselinde gölün geçmiş yıllardan bir fotoğrafıyla güncel bir fotoğrafı karşılaştırılmış ve suyun neden ne azaldığı görülebiliyor.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 Bildiğinin yaptığı taşıma kar sistemi bunun kurtarıcısı değil. İlgililerin bir an önce tedbir alıp acilen bu felaketi önlemesi gerekiyor. Sizlerden ricam bu konuyla ilgili gerekli adımları atmaya hemen başlamak için bilinç oluşturmak ve bunu yayabilmek için buradan bir imza ile sesimizi duyurmak demiş Mehmet Atçı. Çağrısına yanıt vermek isterseniz Change.org Taksim Beyşehir adresinden imza verip kampanyayı paylaşabilirsiniz. Üçüncü kampanya haberimiz bu yılın bir önceki aylarında açılmış bir kampanyadan haber niteliğinde. Change.org Taksim Ben Burdur Gölüyüm adresinde devam eden kampanyada imza sayısı 5000'i geçti. Diğer yandan kampanyayı yürüten Ben Burdur Gölüyüm ekibi konuyla ilgili belgesel yayınladı. Ben Burdur Gölüyüm belgeseli Burdur Gölü üzerinde hazırlanan en güncel görüntülere sahip gölün kurumasına ilişkin kanıt niteliğinde. Ben Burdur Gölüyüm ekibi belgesel hakkında... Burdur Gölü için neden acil olarak harekete geçirmesi gerektiğini belgeseli izledikten sonra bir kez daha anlayacağınızı düşünüyoruz diyor. Belgeseli YouTube'da Ben Burdur Gölüyüm isimli kanaldan izleyebilirsiniz. Belgesel ayrıca change.org/benburdurgoluyum adresindeki kampanya sayfasının altında da yer alan güncellemeler bölümünde var. Bu adresten hem imza atabilir hem de belgeseli görüntüleyebilirsiniz. change.org/benburdurgoluyum Yine daha önce bu programda bahsettiğimiz bir kuraklık kampanyası da bugünün temasına uygun olduğu için tekrarlıyoruz. Seyfe Gölü'nün koruma inisiyatifi, Kırşehir ili sınırları içerisindeki Seyfe Gölü için çöl olmasın diye yetkililere göreve davet ediyor ve kampanyasını sürdürüyor. Change.org Taksim Seyfe Gölü adresinden ulaşabilirsiniz kampanyaya. Seyfe Gölü, Kırşehir ili Mucur kasabasının çok yakınında. Seyfe Gölü'nün kuruması demek Binlerce göçmen flamingonun, leyleğin, pelikanın, kazın, ördeğin, martının yuvalarının yok olması demek. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak imzaladığımız Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında bu gölü korumaya söz verdiğimizi hatırlatıyor kampanya sahibi ve Seyfi Gölü Koruma İnisiyatifi Mucur Belediyesi Devlet Su İşleri ve Kırşehir Valiliğine önlem almaya Çağırıyor. Kampanya gölün kurumasına en büyük neden olan Mucur Belediyesi tarafından Seyfi Gölü'nü besleyen yeraltı sularının kullanılması ve DSE'nin açmış olduğu drenaj kanallarının gölü kurutarak çöl haline getirmesi diye göstermiş nedenlere Change.org Taksim Seyfi Gölü adresinde bulabilirsiniz kampanyayı. Ben Uygar Özesmi ve Change.org özel programını derleyen Gülçin Şahin ve Büşra Yer sizlere kuraklık tehdidinin olmadığı bir dünya dilekleriyle